Müzik endüstrisinin haber. Okay. Müzik endüstrisinin her alandaki dinamikleri. Hazırlayan ve sunan Merve Eryürek. Merhaba, müziğin endüstri tarafını konuşan bir programla 15 günde bir birlikte oluyor olacağız. Müziğin üretim, yapım, dağıtım ve tüketim aşamalarını, endüstriye özel meslekleri, sektörün sorunlarını ve potansiyellerini konuşacağız. Her ne kadar müzik kelimesinin yanına endüstri, tüketim ve üretim gibi kelimeler irite edici olsa da... ...müziğin yarattığı ekonomi sebebiyle kullanılması çok da yanlış değil. Müziğin hayatımıza kattığı değerlerini de es geçmeyeceğiz tabii bunları konuşurken. 13 bölüm boyunca müzik endüstrisinin bir alanını... Sohbet etmekten keyif aldığım konuğumla endüstrinin afiyetli olup olmadığını beraber soruyor olacağız. Konu başlığım ve sohbet arkadaşım düzenli olarak değişiyor olacak. Bu haftaki konumuz hayatın her alanında olduğu gibi en görünmez meseleyi konuşacağız, kadınlar. Müzikle Yaşayan Kadınlar kitabının yazarı, radyocu ve müzisyen olan Deniz Koloğlu ile müzik endüstrisindeki kadınları konuşacağız. Hoş geldin Deniz. Merhabalar Merve, hayırlı olsun programın. Teşekkürler. Deniz ile ne yazık ki yan yana değiliz. İstanbul dışında yaşadığı için böyle uzaktan bir iletişim kuruyor olacağız. Öncelikle seni hızlıca dinleyicilerimizi müzik endüstrisindeki şapkalarından bahsederek tanıtmaya çalıştım. Eksik veya yanlışsam beni düzelt lütfen. Şöyle bir e, küçük düzeltme ama yanlış düzeltmesi de bir e, nasıl diyeyim güncelleme gerekiyor olabilir. Ben, ben evet alaylı radyocu. Açık Radyo'nun da eski çalışanlarından biriyim. E, orası okey ama müzisyen derken biraz çekiniyorum. Mütevazılıktan ziyade gerçekçi olmak gerekiyor. Bir süre yani yaklaşık bir beş yıl çok sıkı bir kendimize göre bir tempoyla Utkan Çınar'la birlikte müzik yaptık. Başka katılımlarım da oldu ama müzisyenlik aktif olarak or oralarda bir yerde kaldı maalesef. E, çok istememe rağmen. E, benim asıl mevzum biraz... E, Nasıl diyeyim? Söyleşi gazeteciliğine bulaştım bir şekilde ve bu sizin, program, yani senin programına katılma sebebim de müzikle yaşayan kadınlar kitabını hazırlayan kişi olarak müzikle ilgili bir e, içerik üretmiş olma aslında. Konunun ehli değilim fakat bu kitap vesilesiyle epey bir içine girdim, e, şey endüstri ve e, yaratıcılık ve işte emekçilik ve bir sürü alanına. Dolayısıyla o şapkayla buradayım diyeyim. Hani bir kısmından ve özellikle de kadın, yani müzikle uğraşan kadınlarla e, girizgah yapmış oldum. Umarım karşılığını verebilirim bu şeyin sohbet içeriğini. Ya, muhakkak. Devamı da olsun umarım. Benim için çok faydalı oldu kitabın. İlk soruma şöyle başlayayım istiyorum Deniz. Şimdi 2019 yılında Kara Plak yayınlarından çıkan kitap, Müzikle Yaşayan Kadınlar. Şimdi bu kitap fikri öncelikle nereden çıktı, neyi amaçlıyordu... Ve amacına ulaştı mı sence? Amacına ulaşıp ulaşmadığını açıkçası bilmiyorum. Ee, dönüşler bir şekilde e, külliyata böyle bir çalışmanın katılmasından yana özellikle müzik dünyasından kadın ya da erkek ya da başka. Olumlu şekilde bunun ihtiyaç gören bir çalışma olduğunu söylüyorlar. Fakat amacını nasıl özetleyebilirim? Amacı aslında kara ait bir soru işareti. Koray'dan, Koray Löker kurucularından, yürütçülerinden biri Plan bir sorusuyla ortaya çıkmıştı. Bir gün ayaküstü karşılaşmamızda işte sektöre dair hani kadın müzik sektörü diye yanlış söyledim. Kadınların görünmezliğinden bahsettiğimiz müzik dünyasında ve de onların yani onlara yeterince mikrofon uzatılmadığını söyledi. Ben şey mealen aktarıyorum. Ben de evet tabii öyle falan demiştim. Bununla ilgili bir çalışma yapılması ne kadar güzel olur demişti. Çok da uzatmayayım. E, ez cümle onlara nasıl e, sorusu hiç sorulmuyor. Hani kadın müzisyen olmanın zorluğu soruluyor. Hani, nasıl yerlerden geçtiğinizde buralara geldiğiniz deniyor ama onların müzisyen kimliği hiç mercek altına alınmıyor. Müzik yapılışlarına hiç bakılmıyor dediğinde ben de çok özümsemiştim e, bunu ilk etapta. Başta önce bir red hissi doğmuştu içimde. Hani bütün bağımsız müzisyenler zorluk yaşıyor, niye ayıralım gibi basiretsiz bir hisse kapılmıştım ama hemen hızlıca adapte oldum Allah'tan. Ve e, görünür kılınmalarına dair, kılınmasına dair bu konunun bir çalışmaya kolları sıvadık. Bu şekilde ortaya çıktı. Çok iyi yapmışsınız. Ama fikrinin kara plak, e, Koray Bey'den gelmesi. Doğru anladın e, Koray mı? ve Betül. Koray İkisi ve birlikte. Yani aslında Betül e, ikisini de almak lazım. Karaplak diyelim. Onlar öyle anılmayı tercih ediyorlar zaten. Onların fikrini ben hayata geçiren kişi olarak karşınızdayım. Güzel bir birleşme olmuş. Kitabın içeriğine dönersek tam da senin aslında bahsettiğin gibi ben kitabı 2020 yılında aldım diye hatırlıyorum. Hiç bu program aklımda yoktu. Hiç seni tanımıyorum. E, o yüzden de böyle bir şey vesile olmuş oldu. Şimdi kitabın içeriğine dönersek 23 müzisyen kadınla yaptığın söyleşiyi okuyoruz. Ben hı hı. satın aldığımda bu başlığı gördüğümde a, müzik endüstrisindeki kadınların problemlerini işliyor herhalde. Nasıl işliyor diye merak edip aldım açıkçası. Sonrasında hı hı. işte tam dediğin gibi aslında müziği ve müzik insanlar bu 23 kişinin müzikle olan yolculuğunu da çok keyifle de okudum. O yüzden daha demek hı hı. ki dedim sadece kadın problemi değil. ...üçün sorduğun sorular arasında zaten bir iki tane kadınla ilgili... ...kadın meselesiyle ilgili e, soruların vardı, onu fark ettim. Bu 23 müzisyenin bir kere neden bu isimler ve ortaklaşan ya da ayrışan özellikleri var mı? Bir de soruları nasıl belirledin onu çok merak ediyorum açıkçası. Tabii ki elimden geldiğince özetlemeye çalışayım. Ee, şöyle ki e, bu soruyu dediğim gibi bu fikri aldım ve sonra... Kendi süzgeçimden geçirdim ve şeyde odaklanmak istedim. Müzikle uğraşmış bir insan olarak da ve müziği merak eden, hani çocukluğundan beri müzikle yatıp kalkan bir insan olarak, önceki dinleyici, sonra radyocu, sonra müzisyen şapkalarıyla birlikte. Müziğin nasıl yapıldığını her zaman merak eden biriydim. Ve bunu müzisyen kadınlara sormaya karar verdik. Dolayısıyla kolları o şekilde sıvadım ve bütün müzisyenlere ulaşırken Onlara e, nedense bunu his doğru hissetmişim, nedense dediğim o konuda çok güvenim yoktu kendime bilgisizlikten. E, merak etmeyin, size e, müzisyen olmak kadın müzisyen olmak ne kadar zor değil mi gibi bir soruyla gelmeyeceğim. Sizin müziğinizi merak ediyoruz demiştim ve hepsinin neredeyse hepsinin yüzde doksanının ok, olumlu cevap vermesinin sebebi buydu. O ön yargıyı kırmış olduk. Yani sıkılmıştı çoğu müzisyen onlara. Müzik yapmanın ne kadar zor olduğunu e, sormuş olmak, sormuş olmalarından insanların. E, müzik, e, soruları belirlerken ise bu e, sayıkla davrandım hep. Öncelikle o hem dediğim gibi müzik dinleyicisi, sonra da müzik yapmaya kalkış kalkışmış bir insan olarak nasıl yaptıklarını merak eden sorular sormayı tercih ettim. Ve onlara bıraktım neyi ne kadar sorun ya da olumlu bir gelişme, süreç olarak yaşadıklarını anlatmayı. Zaten... Nehir o bir şekilde o taşlara takılıyor. Evet. Şimdi senede öncesinde konuştuğumuzda ortaklaştıkları noktalar nedir diye sormuştum. Hı hı. Kitabın çıktığı 2019 yılında hani uzatılan mikrofonlarda genelde sorulan sorular bu müzisyenlerde ortaklaşılan şeyler neydi e, gibi bir soru vardı. Seninki tam bunu söylemiyor olabilir ama şeyden kaçındım. E, Müziklerinin ortaklaştığı işte müzik hı hı. yapışlarındaki ortaklaşan ortaklaşan konular. Durumlar nedir? Bunu indirgemekten özellikle e, imtina ettim. Dolayısıyla e, şöyle bir şey hazırladım sana, rica etmiştim. Yani, nerelerde ortaklaşıyorlar diye. Senin baktığın pencereden nelere e, değebiliriz ortaklaştıkları alanlar diye baktığımda hı hı. onları saymak isterim. E, bir de ona girmeden önce bu soruları nasıl belirledim, bu müzisyenleri nasıl belirlediğim konusuna değinmek isterim. ...ben bir akademik çalışma yapmayacak olmanın verdiği bir rahatlıkla kişisel bir izlek sürdüm. Dolayısıyla şey müzik dünyasına, bağımsız müzik dünyasına çoğunlukla yakın bir insan olarak... ...gazeteci, radyocu kimliğimle tanıdığım birisyenler vardı ve merak ettiğim, onlara eriştim. Bir de sevgili Didem Gençtürk, Açık Radyo Yayın Koordinatörü'nün verdiği çok güzel bir tüyo vardı kitabın başlangıcında. Hani ben daha çok müzisyen kimliğiyle, yani yazan, çizen müzisyenlere ulaşmaya çalışıyordum. Dolayısıyla biraz caz ve klasikte tıkalı kalabilirdim. O ise bence mozaik gibi, bütün Türkiye'ye bakmalısın demişti. İyi ki de dedi. E, dolayısıyla e, ne yaptık? Yani bütün, ne yaptım? Etnik olarak ya da işte e, kimlik olarak başka nerelerden dokunabilirsem konular arasında kısır kalmamaya çalıştım. Bunların penceresinde de kişisel bir izlekten gittim. Orada da kitabın giriş yazısında yazmaya, anlatmaya çalışmıştım. Müziğiyle ilişkisine nacizane güvendiğim müzisyenlere e, yanaştım ve hiçbiriyle de yanılmadım. Yine nacizane diyorum. Çok mütevazı olmaya gerek yok diyeceğim ama hakikaten bir üreticinin e, eseriyle, ünüyle arasına girerken temkinli olmak gerekiyor. Biraz büyüklenmemek, indirgememek gerekiyor. Becerebildiğimi düşünüyorum. Çünkü müzisyenler çok güzeldi. Yani becermek dediğim, onu yansıtabilmek. Nelerde ortaklaştıklarını anlatayım istersen. Ee, şöyle, kitabın yapılış fikrine dair hepsinin yaklaşımı ortaktı neredeyse. Yani kimisi kitapta bulunmaktan mutluydu. Çok az, azınlıktan yani sadece mutluydu bundan dolayı. Kimisi de böyle bir pencere açıldığı için bilinçli ve mutluydu. Tabii ki müzik endüstrisindeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden uzaripti hepsi neredeyse. Sektöre dair farkındalıklar hep ortaktı. Dolayısıyla erkek egemen olduğuna dair de bir kanı vardı ortaklaşılan. Ve hepsi de kadın olmanın olumsuzluklarından bahsediyordu genel olarak. Müzikle ilişkilenmelerini dediğim gibi çok toparlamak gerekirse ben hepsini ortak buluyorum. Derin ve duygusal bir bağ vardı. Çok da çalışkan müzikyenlere değmiş bulundum. Genelde sosyal medya ya da kendi müziğini dinleyicisiyle buluşturmada hepsi taşın altına elini sokan müzisyenler kendileri yapıyorlardı çoğu işlerini. Hani menajerlik ya da başka bir hizmetten bir şekilde nasıl diyeyim ya dili yanmış ya da imkansızlıklardan dolayı bulaşamamış ya da yapıyorsa da muhakkak içindeydi konunu. Bırakmamıştı kimseye hani yürütülmesi için. Çoğunluğu bağımsız müzisyenlerdi senin mesleki alanına girecek bir şey olarak telif hakları konusunda e, bir Hepsimiz küçük boşluk. Evet. E, ay muzdarip demeyeceğim çünkü sorum yani bütün soru hepsine soruyu sordum ama hepsinden cevap alamadım açıkçası. Ya kimisi ilgili alan yani o zamanda kitaba koymadım bir metin oluşturmaya çalıştığım için sonuç olarak bazılarında hiç bahsedilmemiş görüküyor, gözüküyor. O soruya cevap vermemiş olmalarından kaynaklanıyor. O yani da telif teliflenmeyle ilgili Düşünceniz ve eylemleriniz nedir? Minvalinde bir soru önermiştim. Evet, muzdarip olan da var ama genelde gündemlerinde yok. Bunu not düşmek isterim. Ee, başka müzik sahneleri, kulisler, e, bunlara dair genelde sorunlardan muzdaripti hepsi. Özellikle bağımsız müzisyenler. Teknik zorluklar, e, insan ilişkileri zorlukları, onlara verilen değer e, değişken ama genel olarak olumsuzdur. Yani Türkiye'nin sahnelerine dair bazen de imkansızlıklardan güzellikler yaratan organizasyonlardan ve kişilerden de bahsettiler ama Türkiye'de özellikle teknik olarak, ses kalitesi olarak mutsuzdu çoğu müzisyen. Bir de müzik eleştirmenlerine dair bilmiyorum bu alana giriyor ama ama biraz şeylerdi, yoksunluk çekiyorlardı açıkçası gündeme gel gelmemiş olmaktan yeterince. Yani çok meydanda büyük, nasıl diyeyim, mainstream, Türkçesi bulamadığım ana akım Müzisyenlerin yer almasından bu zaripler burada kesiyorum. Müzik endüstrisi ve kadın denilince dediğim gibi senin kitabın daha fazla müzikle ilgili ve yaptıkları e, müzik yolculuğuyla ilgili. Şimdi kadın Hı. mevzusuna baktığımda ben de şimdi e, üç tane mesele olduğunu gördüm açıkçası sorduğun sorular arasında. Katılır mısın bilmiyorum. Şimdi Bir önceki soruya verdiğin cevaba tekrar olacak bazı cevaplarım ama kadın olmanın bir avantaj süper güç gibi gözükmesinden. ...ya da bir dezavantaj evet. gibi bir yoksunluk olarak algılanmasından müthiş rahatsızlar. Kadın hı hı. Müzisyen... Bu rahatsızlık benim çok hoşuma gitti açıkçası. Evet benim de Çünkü çok hoşuma öyle gitti. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, hı hı. Kadın müzisyen denmesinden müthiş rahatsızlar. Yani bu ayrıştırıcılıktan hı hı. özellikle hepsi şey vurgusu yapıyor. Ya bu kadın müzisyen deniliyor ama hiçbir erkeğe erkek müzisyen denilmiyor. Ya da endüstride erkek olmak nasıl zorlayıcı mı gibi sorular sorulmuyorsa... ...ne olur bunu bize de sorulmasın e, evet. gibi cevaplar vardı. Bu benim de çok hoşuma gitti. E, ve... Ee, bu kitap, açık, yani bu kıymetli müzisyenler açıkçası şeyi çok net gördüm ben. Ee, Deniz Koloğlu olmasaydı çok katılım sağlarlar mıydı? Soru işareti. Sebebi çünkü şeyden çok mutmuşlar. Kadınları öven bir kitap içerisinde olma tedirginliği yaşamış hepsi. Dolayısıyla konu evet. e, sen derleyip toparlayacağın için de sana bırakmışlar kendilerini. Ben çok keyifli açıkçası onu e, o elektriği çok güzel hissettim. E, hepsinin mutabık olduğu ee, erkek egemen bir endüstride olması. Bir evet. şey söyleyecektin. Ee, şöyle editörlerimiz, yani Betül Kadıoğlu e, bu kitabın editörüydü. Onun hiç de keskin olmayan kılıcıyla da çıktı bu kitap, onu hatırlatmak isterim. Çok çok kibar ve özenli davrandı. Onun etkisi büyük yani çünkü bizler bir şeyler hazırlıyoruz ama onu yayına götürürken e, gerçekten böyle geriye kuş gibi bir şey kalabiliyor. O kitap size olduğu içeriğiyle geldi. Onun da sayesinde yani kara plan o anlamda çalışması açtığı platform ki amaçları onların da zaten buydu anılmalı diye düşünüyorum evet onları da anılarım ee, ve işte herkes zaten şey konusunda mutabık erkek egemen bir müzik endüstrisi oldu ve endüstride erkek olsaydım hayatım daha kolay olurdu konusunda hepsi hep birazdan aynı cevabı vermişler diye görüyorum bunlar Neydi? tabi benim şimdi bu üç meseleyi sadece gözlemleyebildiğim... kadınla ilgili mevzuda bu da zaten hem ulusal hem de uluslararası yapılan bütün anketlerde de zaten doğruluyor. Ne kadar burada e, 23 tane kadın müzisyenin, bak kadın müzisyen diyorum hala hep bu şeyleri yapmamız lazım. 23 müzisyenin... Burada pardon bir parantez açabilir miyim? Tabii. Ayşe Tütüncü'nün güzel bir tarifi vardı. Müzisyen kadın diyor. Ee, seni de rahatlatabilir belki. Evet. Ben bazen dil alışkanlığı kadın müzisyen diyorum ama... Müzisyen kadın dediğimiz zaman kadın daha e, doğru, doğru, kadınları doğru. da anmamız gerekiyor. Hoş bir şey olabiliyor. Evet. E, aura yaratabiliyoruz bence. E, şey de vardı yine kitapta bu geçiş döneminin insanları olarak kadınlı tamlamaları belki biraz daha sabretmeliyiz diyen bir e, katılım gayet da vardı. Evet gayet Hı -hı. çok keyifliydi onu söylemesi de. Şimdi tabi bu kitap 2019 yılında çıktığını tekrar hatırlatalım. Çünkü tabi o zaman da biz kıyafetleri, davranışları ve söylemleri yüzünden hukuksuz bir şekilde konserleri iptal olan kadınlardan tabii ki bir haberiz bu kitap çıktığında. Dolayısıyla bundan hiç e, bahsedilmemiş bu durumda. Mesela evet. Mesela. Pandemi yani, var zaten üzerimizden. Tabi <gülüyor> tabii, tabii da onun, onun üzerine pandemi yani. dönemi de var. Yani umarım mesela 2024 yılında tekrar seninle böyle bir program yaparsak mesela şeyi... Ta o zamanlar konserler iptal ediyordu. Düşün yani şimdi daha başka şeyler oluyor diye. Umarım daha felaket şeyler konuşmayız diye umut ediyorum açıkçası. Umarım. Mesleklerde bir cinsiyetçilik var. Ee, hı hı. Daha fazla stüdyolarda olan işte ne bileyim Tom Meister, işte aranjör, prodüktör gibi mesleklerde kadınların daha az olduğu. Kadınların daha fazla görsel alanlarda olduğu ile ilgili bir e, şikayetini olduğunu görüyorum. Hem anket sonuçlarından hem de bazı işte endüstriye dair söylemlerden. Fırsat eşitliğinin hı hı. olmaması. Türkiye'de çok çarpıcı bir şekilde e, uluslararası üç tane büyük majör yapım e, şirketinin üst düzey yöneticisi kadın. Ne mutlu ki. En azından bunu yaşıyoruz. Hı hı. Aynı meslekte olsa bile fiyat politikalarında bir eşitsizlik diye gördüm. Yine bu şeyde araştırmalarda. Taciz ve mobbing problemi. Tabi o sadece müzik endüstrisinin problemi değil ama yine müzik endüstrisine de dokunan bir şey. Hı hı. Bir de yurtdışı örneğinde yani, evet. kadınsan yurtdışı örneğin yani yurtdışı anket sonucunda gördüm bunu tabii ki bu bizim ülkemizde de var. Kadınsan genç ve güzel olması gerektiğinde de bir baskı. Evet. Ne yazık ki böyle bir problemimiz de vardı. Şimdi bununla ilgili olarak aslında bir e, Burcu Yıldız'ın 2013 yılında yazdığı bir toplumsal cinsiyet konusuyla ilgili bir makalesi var. Oradan ufak bir alıntı yapmak istiyorum. Katılır mısın bilmem. Erkek egemen müzik endüstrisinde Janis Joplin, Johnny Mitchell, Patti Smith, Tracy Chapman, Tori Amos, Björk gibi kadın müzisyenlerin gösterdikleri ticari başarı ve yarattıkları yeni kadın imajları cinsiyet temsillerinin Türkiye'de yapılan popüler müzik araştırmalarına model oluşturdukları açık bir biçimde gözlemlenmektedir demiş. Dolayısıyla bu en azından keyif verici kısmı. Rol modeli bu olmak. önünü açtığı olarak algılıyorum. Doğru değil mi? Metnin tamamını bilmiyorum evet, evet. Mesela bu bahsettiğin e, sorunlar ve sorunsallar kitaptaki bütün kadından, kadınların da, bir, bir, hepsinin bir tanesine en azından değdiğini net söyleyebilirim. Gerek kişisel olarak gerek tanıklıkla, tanıklıklar olarak. E, dolayısıyla hani yeni bir şey ekleyemememin sebebi bu olabilir. Evet kesinlikle e, şey... Nereye dokunsak bunlar elimize çarpıyor Evet maalesef. genel olarak problemlerimiz ne yazık ki bu Kitapta söyleşeye katılan e, müzisyenlerden birkaç tane alıntı yapmak istiyorum Meseleler Lütfen. aynı meselenin etrafına dönüyoruz ama nefis ifade etmişler Aslı Kobener'in şöyle bir cümlesi var e, Söylemi var Bazen de kadın erkek kimliklerinden bağımsız hissedip biraz daha kendim gibi olabiliyorum Benim gözümde kadın kimliği biraz politik bir şey Evet ben kadınım demenin benim için manevi bir tarafı yok bu tamamen politik bir hak savaş, mücadeleyle alakalı bir şey. Bu mücadeleyi daha az yaşadığım ortamlarda cinsiyet kimliğim de daha akışkan bir hale geliyor. Erkek ve kadın popülasyonu daha birbirine yakın olduğu ortamlarda veya sadece kadınların müzik yaptığı ortamlarda kendimi daha iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Eskiden daha böyleydim. Şimdi insanlara müzik üzerinden ilişkilenmemden bahsederken Eril dişil ortam diye ayrım yapmak istemiyorum. Bu gayet özetliyor yani duygunun ne olduğunu. Ben de müzisyen değilim ama <gülüyor> gerçekten o duyguyu verebilmek gerçekten şey yapıyor. Kalbenin bir sözü var burada da bir kadın olarak toplumun benden bekledikleriyle benim olduğum insan arasındaki uçurumun beni çok rahatsız ettiği zamanlar oldu diyor. Bu da ne yazık ki sonrasında evrilmesi. Sınırları da zorluyor olması hoşuma gidiyor şu an. Epey, Epey bir yol alıyor evet, Aynen öyle. Gayet. Bir de onu tecrübe ediyorum. Ben dinleyici Ezberleri olarak tecrübe ediyorum. Hisinden sürekli titretiyor. Çok hoşuma gidiyor. Evet. Yine kadınlar Çok üzerinde hoşuma. başka bir baskı olduğunu daha olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bazı mesleklere kadınların dokunamadığı ve ulaşamadığı. Burada kalbin ve bazen de kadınlar da bu arada esiz de cesur olun, oralarda olun gibi eleştirilere olduğunu da görüyorum. <gülüyor> ee, burada kalbinin yine güzel bir yorumu var. Bir de onu da paylaşayım. Neden az kadın sesçi, kadın davulcu, kadın gitarist var? Bugüne kadar kadınlar neden bazı işlere girmemişler? Gece hayatının içinde rahat rahat paralarını kazanıp, müzik deki, müziklerini hiçbir etiket yemeden, bir giyim, kuşam, sunum kalıbının içine girmek zorunda kalmadan icra etmemişler. Bunun sebebi acaba gece hayatının içinde o pozisyonlarda girdiklerinde başlarına gelenler olabilir mi? Belki itilip kakılmışlardır, taciz edilmişlerdir, paralarını alamamışlardır, aşağılanmışlardır, öyle davranmadıklarında yolları tıkanmıştır. Velisa bu da çok durumu özetleyen aslında kadınlara Burada pardon, e, balla olmasa da ekşi bir şeyle keseceğim sözünü. Ezgili Kevser'in bir anekdotu vardı. Kitapta da yer aldığını hatırlıyorum. Şu an hızlıca aklıma geldiği için aktaracağım. Mealen kendisi e, ilk sahne aldığı zamanlar e, etek giyiyormuş hani içinden geldiği sevdiği Hı -hı. için. Sonra bir gün e, bir şekilde dikizlendiğini hissetmiş. Hı hı. Yani göz tacizine uğramış maalesef. Hı hı. Ondan sonra da başladım oduncu gömleği giyme ediyor. Pantolon oduncu gömleği. Yani bizim karşımızda maskülen bir imaj belki dinleyici ve işte onun posterini gören biri. Çizme eğiliminin altında böyle bir maalesef taciz dünyası yatıyor. Yazık en şey. basitinden. Hani kendisi istediği gibi giyinememiş. Bu Yazık. kadar basit. Küçücük bir şeyden bahsediyoruz. Bir küçükmiştim. bunlar küçücük. böyle ama hayatımızda da çok önemli detaylar ya kendimiz <gülüyor> evet. olmaktan çıkaran. Bir de bir yorum daha vardı. O da çok hoşuma gitti. Sürekli biz kadınların cesur olması, mücadele etmesi, öyle bir kimlikle bir savaşçı olmamız gerekiyor ki, gerekiyor ya. Şimdi orada da yine eee katılanlardan güçlü kadın, bağıran kadın, efe kadın söylemleri de beni rahatsız ediyor. Güçlü kadın öyle bir şey değil. Ben geride kalmayı, sessiz olmayı seviyorum belki. Bu beni güçsüz kılmıyor. ki Dolayısıyla buradaki serzenişini de çok haklı buluyorum yani sürekli biz ne yazık ki her şeyle mücadele etmek zorundayız ama bazen sessiz oluyorsa da yani kendinden ödün vermiyor ama sessiz oluyorsa bu da onun güçsüz olduğu anlamına gelmiyor. Biraz böyle böyle insanların da hep böyle güçlü olarak kimliklendirilmesi biraz ötekileştirmeler oluyor bu da biraz Şeye haksızlık gibi geliyor ama. işte dünyayı kadınlar kurtaracak apolitine benziyor niye Aynen. efendim öyle olacakmış anlamadım böyle bana açıklarsan. <gülüyor> Bence de. Bu da, bunu da mı biz yapacağız? <gülüyor> bu, da, bu da mı bizde? Evet. Çözüm için baktığımda aslında bütün bu kadın meselelerin aslında e, özetlediğimiz şekilde olduğunu diye düşünüyorum. Yani her bir başlığa en azından çok derinlemesine inmedik ama başlık olarak değindiğimizi düşünüyorum. Atladığımız şeyler olmuştur muhakkak ama genel olarak böyle bir toparladıysak da. Çözümle ilgili olarak bu e, Nisan 2022 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın kültür sanat dünyasında toplumsal cinsiyet raporunun sonuçlarına bir baktığımda... Bu mesele nasıl nasıl çözülebilirle ilgili burada güzel bir cümlesi vardı e, farkındalık yaratmak kamuoyu oluşturmak sektörü dönüştürmeye yönelik etkin kampanyalar programlar politikalar katılımcı süreçler geliştirmek için ise eşitsizliklerin boyutunu kök nedenlerini ve kaynaklarını anlamaya yönelik sistematik veri toplanmasına ihtiyaç var. Herhalde yani ilk başta bu görünür oluyor ama bu görünürü de sonra başka türlü bir düzleme alıp sonra çözmek için bir şey yapmak en sağlıklısı diye düşünüyorum. ...bu konunu, bunu paylaşmak istedim. Bir de ben yine... sana bir soru soracağım Sen bitir. <gülüyor> Meraktan. <gülüyor> bir tanesi de... E, ...peki ne yapmak lazım noktasında? <gülüyor> burada da yine bu raporun sonucunda da... ...tabii burada çok kapsamlı bir çalışma yapılmış. Burada da yasal düzenlemelerin yapılması... ...toplumsal cinsiyet eşitliğine... ...eğitim müfredatında yer verilmesi... ...örgütlenmek, dayanışma ağları oluşmak... ...özlük ve meslek haklarının düzenlenmesi... Ayrımcılığın farklı iletişim mecralarında yüksek sesle dile getirilmesi, eşitsizliği önlemeye yönelik ulusal ve uluslararası fonların artması ve pozitif ayrımcılık diye çözüm önerileriyle en azından anketten bu çıkmış ankete katılanlar da bunlar yapılırsa en azından bir şekilde çözülür, daha pozitif bir şeye doğru ilerler demişler. Evet, çok kıymetli çalışmaymış. Ben de açıkçası senin vesilenle haberdar oldum dediğim gibi uzak kalmıştım. Güzel olmuş evet. gibi gözüküyor. <gülüyor> ben şeyi soracaktım. Sanırım bu kitabın e, sorudan ziyade altını çizmek amaçtı. Bu kitabın amacıyla örtüşen bir şekilde mesela müzik endişesine haber derken kadın konusuyla başlamandaki amaç neydi diye soracağım. Herhalde benzeş olsa gerek. Aynen öyle yani aslında bu kadın meselesi yani hayatın her alanında görünmeziz ya En azından müzik endüstrisinin ilk konuştuğumuzda da aralarda ya da en sonunda unutulan bir konu olması yerine Bir giriş programıyla kadın meselesinin çok önemli olduğunu, müzik endüstrisinde ciddi problemler yaşandığını göstermek için ilk giriş programı bununla yapmak istedim Emeğine, fikrine sağlık Teşekkür ederim, katılım için çok teşekkürler Deniz Ben teşekkür ederim, tekrar hayırlı olsun Çok teşekkürler, şöyle bir final nevi bağlayalım isterseniz Mesleklerimizin önüne kadın kelimesinin getirilmediği pozitif ayrıma ihtiyaç duymadığımız günleri en kısa zamanda kucaklamak dileğiyle 17 Kasım'da görüşmek üzere.